3 mektup. Bismi subhanehu ve immin şeyin illa yusabiyuh bihamdihi. Onun adıyla. O her kusurdan münesehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tespih etmesin. O malum talebesine gönderilen mektubun bir parçasıdır. Sağ mı sen? Bir mektupta buradaki hissiyatıma hissedar olmak arusunu yazmıştım. İşte dinden birini işit. Bir gece yüz tabakalık irtifada... bir katran ağacının başındaki yuvada, semanım yıldızlarla yıldızlanmış güzel yüzüne baktım. Kur'an-ı Hakîm'in فَلَا اُقْسِنُ بِالْخُنَّسِ Yemin olsun gizlenen ve açığa çıkan yıldızlara, kasemindeki ulvi bir nur-i ircaz ve parlak bir sır ve gördüm. Evet seger yıldızlara ve istiğdar ve intişarlarını işaret eden şu ayet, gayet âli bir nakş-ı sanat,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 akşamdan sonra ufukta zühre yıldızı ve fecirden evvel diğer parlak bir arkadaşı gayet şirin ve güzel bir vaziyet gösteriyorlar. Sonra vazife teftişiyelerini ve nakş mekiklik hizmetini ifadan sonra yine dönüp sultanları olan güneşin şaşalı dairesine girip dizleniyorlar. Şimdi şu künnes tabir edilen silyarelerle şu zeminimizi kainat fezasında birer gemi birer tayyari suretinde kemal intizamla döndüren ve seyir seyahat ettiren zatın haşmet rububiyetini ve şaşayı saltanat-ı uluhiyetini güneş gibi parlaklığıyla gösteriyorlar. Bak bir saltanatın haşmetine ki gemileri ve tayyareleri içinde öyleler var ki bin defa küre-i arz kadar bir cesamette ve bir saniyede sekiz saat mesafeyi kat eden sürattedir. İşte böyle bir sultana ubudiyet ve imanla intisab etmek ve şu dünyada ona misafir olmak ne kadar ali bir saadet, ne derece büyük bir şeref olduğunu kıyas et. Sonra kamer'e baktım. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ hatta عَدَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Ara gelince onun içinde menziller takdir ettik ki kurumuş hurma dalının ince yay halini alıncaya kadar incelir. Ayetinin gayet parlak bir nuru i ifade ettiğini gördüm. Evet kamerin takdiri ve tedbiri ve tedbir ve tedbiri ve zemine ve güneşe karşı gayet dakik bir hesap ve vaziyetleri o kadar hayretfeza, o derece harikadır ki onu öyle tanzim eden ve takdir eden bir kadire hiçbir şey ağır gelmez. Onu öyle yapan her şey yapabilir fikrini temaşa eden her bir zişura ders verir. Hem öyle bir tarza güneşi takip ediyor ki, bir saniye kadar yolunu şaşırmıyor. Zerre kadar vazifesinden geri kalmıyor. Dikkatle bakana, ''Sübhane men tahayyere fî ehil ukul. ''İşlerinde akılları hayrette bırakan zat her türlü kusurdan münezzehtir'' dedirtiyor. Hususan Mayıs'ın ahirinde olduğu gibi, bazı vakitte ince hilal şeklinde Süreyya menziline girdiği vakit, hurma ağacının eğilmiş beyaz bir dalı suretini,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 Kurumuş kurma dalının ince yaya benzeyen hali gibi teşbihinin letafetini, belagatını gör. Sonra, <gülüyor> Üzerinde gezin ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin diye yeryüzünü sizin elinize veren odur. Ayeti hatırıma geldi ki, zemin musaffar bir sekine, bir merkep olduğunu işaret ediyor. O işaretten kendimi fezah-i kainatta süratle seyahat eden pek büyük bir geminin yüksek bir mevkiinde gördüm. At ve gemi gibi bir merkuba binildiği zaman hıraat-ı sünnet olan ve lehu Her türlü kusurdan münezzehtir o Allah ki bunu bizim hizmetimize verdi. Yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi ayetini okudum. ''Hem gördüm ki küre-i şu hareketle, sinema levhalarını gösteren bir makine vaziyetini aldı. Bütün semavatı harekete getirdi. Bütün yıldızları muhteşem bir ordu gibi sevke başladı. Öyle şirin ve yüksek manzaraları gösterdi ki, ahal fikir mez ve hayran eder. Fesubahanallah dedim. Ne kadar az bir masrafla, ne kadar çok ve büyük ve garip ve aciip, ali ve gali işler görülüyor. Bu noktadan iki mütte-i imaniye hatıra geldi.''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 Mesela Amerika'da bütün milletler umumi bir kongreye davet edilse, her millet büyük gemisine diner, oraya gider. Öyle de Bahri Muhyit-i Kainat'ta bir senede 25 bin senelik uzun bir seyahate alışan küre-i arz ahalisini alır gider, mahşer meydanına boşaltır. Hem her 33 metrede bir dereceyi hararet tesait ettiği delaletiyle, merkez arzda bulunan cehennem ateşinin hadisçe beyan olunan dereceyi hararetine muvafık, 200 bin dereceye harareti taşıyan ve hadisin rivayatına göre dünyada ve berzahta büyük cehennemin bazı vazifelerini gören ateşini cehenneme döker. Sonra emri ile daha güzel ve baki bir surete tebeddül eder, ahiret aleminden bir menzil olur. Hatıra gelen ikinci nükte, saniye kadir, Fatih ve hakim, vahide ahad, kemal-i kudretini ve cemal-i hikmetini ve delili i vahdetini göstermek için pek az bir şeyle çok işleri görmek, pek küçük bir şeyle pek büyük vazifeleri gördürmeyi adet etmiştir. Bazı sözlerde demiştim ki, eğer bütün eşya tek bir zaten ispat edilse, vücut derecesinde bir suhulet, bir kolaylık peyda eder. Eğer eşya müteaddik saniyelere, espatlara ispat edilse, imtina derecesinde bir suhulet, bir mistilaf ortaya düşer. Çünkü bir sabit gibi veya usta gibi bir tek zat,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 ve temaşa-i tesbih-teşan ve fusul-i erba ve gece gündüzdeki seyaran gibi efal eğer vahdat edilse bir tek saat bir tek emirle, bir tek küre tahrik ile mevsimlerin değişmesindeki acayil sanatı ve gece gündüzün deveranındaki haraibi hikmeti ve yıldızların ve Şems ve Kamel'in suri hareketlerinde Şirin temaşa levhalarını göstermek gibi o âli vaziyetleri ve gali neticeleri istihsan eder. Çünkü umun mevcudat ordusu onundur. İstese az gibi bir neferi umun yıldızlara kumandan tayin eder. Koca güneşi ahalisine ısıtıcı ve ışık verici bir lamba ve elvahı nukusu kudret olan fusul-i da bir metik ve sahayifi kitabet hikmet olan gece gündüzü de bir yay yapar. Her bir gününe ayrı bir şekilde bir kameri göstererek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 O vakit umum güneşler, yıldızlar, hakiki hareketle ve bir süratle hassiz bir mesafeyi her gün kat etmeleri lazım gelir. İşte vahdette nihayetsiz suhulet ve kesrette nihayetsiz suhulet bulunduğundandır ki ehl-i sanat ve ticaret kesrete bir vahdet verir. Ta suhulet ve kolaylık olsun yani şirketler teşkil ederler. En hasıl dalalet yolunda nihayetsiz müşkünat var. Hidâlet ve vakfet yolunda nihayetsiz suhûlet var. El bâki